Iklim için. Paris servisine doğru iklim hareketleri ve politikaları güncesi Hazırlayan ve sunanlar Özgecan Kara ve Murat Can Tombil. Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi ve Stiftung Mercator girişiminin katkıları. Herkese merhabalar. 94.9 açık radyoda İklim için başladı. Ben Can Tonbil. Ben de Ömer Amca. Özgecan bugün aramızda yok. Kendisi Adana'da bugün Adana'da İklim içinin yerel iklim için düzenlenecek olan forumun yerel temaslarını kurmakla meşgul. Önümüzdeki haftalarda muhtemelen bize katılacak. Bugün Ömer Madre ile beraberiz ve bir gündem değerlendirmesi yapacağız neler olup neler bittiğine dair. Evet dinleyicimiz Beyzatuk Orman Turgut'a da teşekkür ederek başlayalım. Şimdi kayıtlara bakalım gene bir dejavü hadisesi climate. Think progress climate Progress sitesinden takip ediyoruz. Bu dünyada küresel iklim değişikliğini en... dikkatli bir şekilde bilimsel olarak takip etmeye çalışan internet gazetelerinden birisi ve gazetecisi de Joe Rom. Joe Rom yazmış, dejavü oldu diyor. Yani yeniden aynı şeyi yaşıyoruz. Ve sıcak geçen Eylül'den sonra 2015 yılının kayıtlara geçmiş, gelmiş geçmiş en sıcak yıl olacağı 99, %99 olasılığında ötesine geçmiş. Yani 2015 yılının, 2015 yılından bahsettiniz. Evet, 2015. Daha yıl. önceki yılların rekorunu kırmış oluyor. 2016'da da aynı şekilde çeşitli rivayetler vardı. Buna benzer bir haberi de önümüzdeki aylarda tekrardan okuyabiliriz ama seneyi değiştirmemiz gerekebilir. Evet. Fakat yani bu şimdiden daha Ekim ayındayız. Eylül rakamlarına göre. Yani daha Kasım var, Aralık var. İki ay olduktan 99un %99'un ötesine geçmiş. Evet. Yani gittikçe daha erken bu rekorda kırılıyor. Onu da belirtmek lazım. Ve zaten NASA'nın verilerine bakıldığı zaman Amerika'nın ve dünyanın en önemli atmosfer ve uzay araştırmaları merkezinden en sıcak 12 aylık rekoru da kırmışız kayıtlarda. Hayırlı yani Sevdiğimiz bir şey değil bu ama öyle. 1880'de başlamış durumda kayıtlar. Grafikte görünüyor. Şimdiden kırılmış olduğu görülüyor maalesef. Ve bir kez daha NASA'nın verileri de şunu gösteriyor bize. Ee, hani iklim karcılarının özellikle büyük bu işten kar edecek olan etmekte olan ve edecek olan şirketlerin söylediği gibi e, bir duraklama oldu bu hay, hayra alamet işte duruyor filan demesi katiyen öyle bir şey olmadığını da koyuyor ortaya bu Mart'ta yapılan araştırma ve sonuçta son 10 yıl içinde en çok söylenen şey oydu o son 10 yılda bir duraklama oldu güresel ısınmada Deniyordu. Bu doğru değilmiş. Sabit de değilmiş. Hatta ısınmada devam etmiş. Bu NASA'nın son ortaya koyduğu küresel yer, şeyle topraklarda ve okyanuslardaki evet. hararet endeksi öyle ortaya koyuyor. Ve son olarak da şunu söyleyelim. Birleşik Krallığı Britanya'dan Da genel trendlere bakıldığı zaman yakın e, gelecekte, yani çok yakın gelecekte hem de tekrar e, hızlı bir ısınmaya geçiliyor deniyor. Dolayısıyla uzun zamandan beri beklenen küresel hararetlerdeki hızlanma, sıçrama da maalesef gelmiş durumda. Evet. Ben seneleri karıştırmış olabilirim ama içinde bulunduğumuz yıl en sıcak yıl geçtiğimiz sene de aynı şekilde en sıcak yıl olarak adlandırılıyordu. 2014. 2016'da en soğuk yıl olarak da adlandırabileceğimiz bir hadiseyle karşı karşıya kalabiliriz. Kalamaz mıyız? <gülüyor> ama yani küresel iklim değişikliği nedeniyle dünyanın farklı bölgelerinde yoğun kar yağışı, sel, heylan, kasırga ve kuraklığı arttıran El Niño'nun Evet. Ee, bu yıl zirve yapması bekleniyormuş. İngiliz bilim insanları önümüzdeki kış rekor kar yağışı beklediklerini açıklamışlar. Yani hiç değilse kışın diyelim o zaman. Evet. En, en soğuk bazı bölgelerinde. Bu da bu da <gülüyor> trendlerin içinde şey yapılıyor. Kuzey Atlantik salınımı denen bir olay var. Ee, yani şeyinde e, golf. ...Stream denen akımın da... ...içinde bulunduğu büyük bir akış var... ...işte o filmde de... ...görüldüğü gibi... Yani Day, son, ha, ha, Day After The Tomorrow filminde sonra. de görüldüğü gibi... ...ve bazı kesimi... ...o kesilirse... ...belli yerlerinde... E, ...dünyanın soğuk... E, ...kışlar geçirilmesi mümkün... Kuzey deniliyor haberde... ...Hürriyet Gazetesi'nin haberinde... Hmm. önümüzdeki kış dünyanın kuzey bölgelerinde rekor düzeyde kar yağışının görüleceği, özellikle ocak ve şubat aylarında dondurucu soğuklar yaşanacağı tahmin ediliyormuş. Gene de 2016'da kayıtlara geçmiş en sıcak yıl olacak büyük bir ihtim çok büyük bir ihtimalle çünkü yani James Hansen'ın yıllar önce söylediği gibi 2005'te falan söylemişti bunu. Yani dünyanın en önemli iklim bilimcilerinden biri. ...insanlar var olduğu sürece... ...tabii buradan kasıt... ...fosil yakıt, kömür, petrol... ...ve gaz... ...yakmaya devam etmelerini... ...insanlar var olduğu sürece bir daha... ...buz çağına girmeyecek... ...insanlık, evet. gezegen demişti. Dünyanın güneyinde... ...ya da güneyine yakın bölgelerde yaşayan... ...Kuzeyliler hiç sevinmesinler... ...Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyi... ...ve Güney Avrupa ülkeleriyle... ...aralarında Türkiye'nin de bulunduğu... ...Akdeniz ülkelerinde ise... Daha ılık ancak fırtına, kasırga, hortum gibi doğa olaylarının felaketlerin yani daha sık gerçekleşebileceği ıslak bir kış mevsimi yaşanılacağı tahmin evet, ediliyormuş. O var. Bir de bak burada haritada görüldüğü gibi burada siyah beyaz ama aslında şu en koyu bölgeler koyu kırmızı 4 derece işaret ediyor sıcaklık ortalaması olarak ve Türkiye'de bütünüyle orada. Tesadüfe bakın Türk, yukarıda Ukrayna var. Aşağıda Türkiye'nin doğusu var. Oradan aşağı indiğiniz zaman yarı, Irak, Bistan, Suriye, Sizi, Irak. İran. Nerede çatışma ve savaş var? Yemen. Ee, hepsinin koyu renkte e, olarak görebildiğiniz evet. bir harita var şu anda. NASA'nın haritası Nasıl? son çıkardı. Maalesef böyle. Şimdi gelelim Paris yakınlaşıyor. Çok az kaldı. Ve Bond'a son toplantı yapıldı. Paris'teki... Hükümetler Arası İklim Değişikliği paneli ya da kuruluşu dedi ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Antlaşması uyarınca görüşmeler yapılıyor ki dünyayı nasıl iki derecede en fazla tutarız diye ve bu 2009'daki Kopenhag'da yapılan, Danimarka'da yapılan zirveden sonra en önemli Ee, ...insanlık için ve bütün aslında canlılar alemi için en önemli toplantılardan biri olacağı belirtiliyor. Ee, ama yeni bir rapor yayınlandı. Burada iyi haber çok fazla veremeyeceğiz. 18 Sivil Toplum Kuruluşu'nun ortaklaşa hazırladığı çok ayrıntılı bir rapor var. Onun haberini okuyalım Common Dreams'den. Fair shares, a civil society equity review of intended national determined contributions diyor. Yani adil paylar, hakkaniyete dayanan paylar ve bir sivil toplum eşitliği, denkserliği üzerine bir görüş şeyler. Bu yeni yayınlandı ya hepsi ülkelerin INDC dedikleri niyet. Ne kadar kısacıklar katkıda bulunacaklar bu ısınmanın engellenmesi çabalarına diye ve maalesef aralarında Friends of the Earth International ve Oxfam gibi çok tanınmış kuruluşların da bulunduğu raporu ana şey, sivil toplum kuruluşlarının raporunda Bonda 150 Birleşmiş Milletleri 150 üye ülkesinin açıkladıkları bizde Ümit çahinde ile de uzun boylu konuşma fırsatımız buldu bulduktu. Bir iki kere Türkiye'de son dakikada açıkladı. INDC denilen bu niyet edilen gazı kısıtlamalarını diyelim ya da karbon kısıtlamaları niyetini maalesef 150 ülkenin arasında Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ülkelerinin ee, yani zengin ülkelerin ve asıl sorumlu olan bütün bu küresel iklim değişikliğine yıllardan beri endüstriyel gelişmeyle ta 1750'lerden beri işte önce kömürle sonra da petrol ve doğalgazla çalışan ve gelişmiş gelişmelerini endüstri devrimini yapan ülkelerin katkıları yeterli değilmiş hatta e, emisyon e, yani salım kısıtlama şeyleri e, istenenin yarısından azmış yani iklimin kontrolden çıkıp gitmesini bir daha da düzeltilemeyecek hale gelmesini e, yarısından azını meydana getiriyorlar yani niyetleri kötü niyet diyorlar ya işte yani mesela iklim şöyle bir hesaplama yapıyor. indeks çıkarıyorlar. Bunca yıldır işte kömür sanayi devriminden beri İngiltere tarihsel bir birikim var. Ama sonra da Amerika çok daha geç atlamasına rağmen endüstri şeyinin, endüstriyel ülkelerin başını çektiği için çok yoğun bir enerji harcaması yapıyor ve dolayısıyla bir de Japonya'ya yani bu iki Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ülkeleri iklim eylemlerinde iklim için harekete geçmenin yaklaşık 5'te birini zaten sadece bu 28 mi sayısı Avrupa Birliği ülkelerinin 29 ülke bir de Japonya'da %10'unu e, şey yapmışlar e, bu iklim yani toplamda Bütün Amerika ve Avrupa Birliği'nin niyet ettiğini söylediği miktar %5, şey 5'te biri, %20. Japonya'da %10, yani toplamda %30'unu bile tutmuyor. Yani bu felaket bir şey tabii demişler. Ya yani Yarısından bile az ihtiyacımız olanın. demiş mesela burada bu konuda konuşan Friends of the Earth Europe kuruluşunun dünyanın dostları Avrupa kesiminin sözcüsü Susan Shearbart demiş ki Paris'te yapılacak bir anlaşmaya varılması çünkü bütün dava Paris'te artık vakit çok giderek geç geç oluyor. Buna geçmeden bir görüşme masasında net hedefleri belirleyelim ve Geryüzünün yok oluşuna, geri dönülmez bir noktaya ulaştırmasına ve özellikle de yoksul insanlar için büyük bir faciayla sonuçlanmasını önlemek için bu, bu Paris çok önemli deniyor. Fakat mesela Action Aid'den birisi de demiş ki bu maalesef demiş e, zengin ülkelerin tamamı en önemli iki meseleyi görüşme masasına getirmeyi kabul edemiyorlar demiş bir tanesi. emisyon salım kısıtlamaları, karbon kısıtlamaları öteki de para. Evet. Ne para veriyorlar ne de emisyon kısıtlıyorlar demiş. Bildiğini okumaya devam ediyorlar. Efendim yeni şefak mı? Ha, yok ister. Hmm. <gülüyor> yani ko koalisyon yani bu 18 ülkeden 18 sivi toplum kuruluşunun şeyi buna action gap diyorlar. Yani eylem aralığı var. Geride kalıyorlar yani. Ve e, hatta e, Friends of the Earth'ın e, İskoçya şubesi de şey demiş. E, belki de kasten yapıyorlar. Gelişme yolundaki ülkelerin üzerine yıkmak için diyorlar. E, yani büyük bir kaçış içindeler demiş. Anlıyorlar ki iklim krizini zengin ülkeler fakat Ayak diriyorlar demiş. Tabi bu Kanada'daki son seçimlerden sonra acaba bir dönüş olur mu diye de insan bir düşünmüyor değil. Çünkü en büyük yani Kyoto'dan da Kyoto protokolünü ilk e, imzalayanlardan en çok çevreci bilinen ülkelerinden biri dünyanın. O Harper hükümetiyle son 9 yılda kasıp kavurdu işte Tarsen denilen ülkelerden. katran kumulları ve başka frakinle şuyla, bununla mahvetti ortalı Şimdi geri dönüş olabilir mi diyorlar. Yani bu haliyle demişler. Bu çok ürkütücü geldi bana. Bu 18 sivil toplum kuruluşunun ortak açıklamasında eğer biz inceledik bütün bu niyet mektuplarını demişler. Kısma konusundaki salımları. Ve eğer bu haliyle kalırsa Paris'te bunun ilerisine gidilmezse sonuç bilimsel olarak 3 derece. Dünyanın ısınması son 3 dereceye çıkar. Bu Deli da seviyesi. onu söylememiş bu haberde fakat milyarlarca insan bu sefer yoksul ülkelerden yani özellikle de Asya'da Bangladeş başta olmak üzere Hindistan'da Çin'de ve evet, çeşitli yerde milyarlarca insan iklim mültecisi haline gelecek. Yeri, yurdu hiçbir şey kalmayacak. ve Yani zengin ülkeler sadece evli kendi ülkelerinin içinde iklim emisyonlarını engellemekle kalmıyor. Acil eyleme geçmeyi engellemekle kalmıyor. Aynı zamanda gelişme yolundaki ülkelere de destek gerekli maddi finans desteğini de vermedikleri için zaten onlar kırım kırım kırılıyorlar işte tayfunlar bir yanda kuraklık bir yanda seller bir tarafta onlara destek vermiyorlar. Evet diyorum. yani şöyle düşünebiliriz deniz seviyesindeki artışta geçtiğimiz aylarda daha doğrusu hangi ayda? Temmuz ayında James Hansen'la alakalı bir haber çıkmıştı. Hı. Bu haber içerisinde iklim değişikliği ile alakalı ortaya çıkan durum sonrasında Sıcaklığın iki derece daha artması durumunda deniz seviyesinin gelecek 50 yılda üç metreye kadar yükselebileceğini evet. söylemiş. Jensensin ve dünyanın önde gelen 16 iklim bilimcisinin ortak araştırmasıydı evet. o. Yani üç metreden bahsediyoruz. Bu tabi iki derecelik bir artışta. Ne be şey? Üç yapın. Şey demişti ki e, ...Hansen daha önceleri de çok önemli bir açıklaması vardı. İki derece Hı. üzerinde şeyde anlaşmaya varıldı işte. İki derece. Nereden kabul ediyoruz standart olarak? Çünkü son dakikada varılan bir anlaşmayla Kopenhag'da bundan 6 sene önce 2009'da tamam 2 derecede anlaşıyoruz demişlerdi. Ve bütün anlaşma batmak üzereyken sözüm ona kurtarılmıştı. Ama Hansen da demişti ki 2 derece yetmez. 1,5'ün altında kalması lazım sıcaklık artışının. İki derece şeyi garantiler demişti. Bu deniz yükselmelerini filan. İşte şimdi iki dereceyi bile tutamıyor. Üçten bahsedilmeye başlandı. Felaket bir senaryo. Ama burada e, ayrıca da... Şimdi mesela Alex Scrivener'ın yazdığı ilginç bir makale vardı. Bu da Red Pepper dergisinde... Red, kırmızı biber diye bir dergide... E, ...yazdığı bir yazıda Alex Scrivener... ...diyor ki bu güçlerle uğraşan birisi... ...yani... E, ...bir dünyayı kurtaracak bir... E, ...iklim zirvesi olarak... ...bir dönüm noktası olarak gösteriliyor... ...Paris'teki... ...bu Kasım... ...sonu ve Aralık'ta yapılacak zirvenin... ...dünyayı kurtaracak bir fırsat olarak... Bu zararsız gibi görünüyor. Biraz naif bile olsa. Yani safça gibi olsa. Fakat böyle değil aslında diyor. Yani COP21 diye adlandırılan burada dünyayı kurtarmak filan şey yok. Çok açık bir şekilde başta Kanada, Avustralya ve Japonya'da Amerika'ya katıldılar. Kyoto'yu es geçtiler ve business as usual dedikleri bu iş böyle gelmiş böyle gider. Yani biz işimizi yapmaya devam ederiz dediler diyor. Ee, bu süreç çökmüştür diyor. Dolayısıyla sadece fosil yakıt ülkeleri de değil etkileri artan yani Fekson Mobil'in neler yaptığını nasıl gizlediklerini konuştuk ve konuşmaya devam edeceğiz. Belki de tarihin en büyük insanlık suçlarından birini işledi. Vakit varken engellemekte de çok büyük katkısı olacakken sustu. Tam aksine yoktur iklim değişikliği filan diyen, küresel ısınma da neymiş diyen insanları finanse etmişti. ...şimdi onlara... E, ...eklenenler de var... ...finans sektörü de daha güçlü bir şey... ...olmuş... E, ...ve böylece toksik bir... ...bileşim oluyor diyor yani... ...naif bir, safça bir umut... ...Paris'ten... E, ...ve Power Politics işte... ...lobiciler... E, ...yani... ...Varşova'da hatırlayalım yani... ...iklim görüşmelerinin yapıldığı... ...konferans salonunun yanında... Kömür lobisinin reklamları vardı. Evet. Kömür şirketi finanse ediyordu yani. <gülüyor> bir de e, şirket lobileri ve Power Politics bunu e, çok düşük bir ihtimal haline getiriyor Paris'e. Peki o zaman nedir gelecek alternatif diye de yazmış. O da şu kolay bir cevabı yok ama e, yani biz üzerimize düşeni yapıyoruz. İşte e, yürüyüşlerimizi de yapıyoruz filan dip ondan sonra yan gelip yatmanın hiç zamanı değil. Arada bir yürüyüşe katılarak e, yani yeniden bu tartışmanın çerçevesini yeniden çizmemiz lazım. Yani yenilenebilir enerji için filan etik meselelerimizden çok daha önemli bir adalet sisteminin değiştirilmesi. Yani bu mevcut kapitalist sistemin bu şekilde devam etmesinin imkansız olduğunu vurgulamamız ve her yerde asıl gücümüzü bunlara daha eşitlikçi daha ekolojik olarak sürdürülebilir ve insanların özellikle de varlıklı kesimin dışında kalan büyük çoğunluğun durumunun daha iyileştirilebileceği bir dünya sistemi için şey yapmamız gerekiyor. Ciddi bir aktivizm yapmamız gerekiyor. Bu da Le Bourget'deki güvenlik e, şeylerinin, barikatlarının ve konferans merkezlerinin ötesine geçen bir iştir diyor. Zaten 350 org ve diğerleri de devam etmeye karar verdiler. çok Hem başında hem de e, son gününde e, önemli gösteriler olacak ve ondan sonra da yeni bir Eylem planı açıklanacağı söyleniyor. Bu arada da Naomi Klein'in filmi de abi Louis, yani Naomi Klein'in kitabından abi Louis'in yaptığı işte bu her şeyi değiştirir filminde de ciddi bir mücadeleyle kazanılan umut alanlarının açıklandığı belirtiyor. Filmi daha görmedik biz ama birçok yerde gösterime başladı Amerika'da filan böyle bir gidişat var. Anneler ve babalar da birleşmiş. İşte çocuklarını iklim baciasından korumak için. Bakalım neler olacak? Hep beraber göreceğiz. İklim için biz de forumumuzu da düzenliyoruz. Bu önümüzdeki ayın 12'si ve 13'ünde... Evet doğru. Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenecek olan bir forum. Herkesin katılımına açık. Program da yakın zaman içerisinde çıkacak. Çok fazla konu, konuşmacı var. İlginizi çekebilecek olan birçok konu olacaktır muhtemelen. Evet, evet. uluslararasıından da katılımlar olacak... Detayları önümüzdeki günlerde hem iklim için.org sitesinden hem de aynı zamanda iklim için radyo programından yani bu programdan vermeye de devam edeceğiz. Evet bu programın içinde hem belki sayısını da arttıracağız bu programın evet. kademeli olarak hem de bir de çok önemli bu konuda yayınlanmış bir küçük kitap var. Yeni insan yayınlarından Batı Medeniyetinin çöküşü, çöküşü. diye. Hı -hı. Naomi Oreskes ve Eric Conway tarafından yazılmış. Onun da 8 bölüm halinde okuyacağız. Dünyanın geleceğinden bugünle bir müthiş bakışı içeriyor. İşte böyle gidecek. Bu haftalık da bu kadar. Önümüzdeki hafta aynı şekilde hem dünyanın iklim gündemini hem de iklim için hareketinin gündeminde olan şeyleri aktarmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.